Selam ve selam, Peygamber Efendi bize şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Medine'ye hicret edeli altı yıl olmuştu. Müminler bir taraftan kendi toplumsal yapısını inşa ederken bir yandan da Mekke müşrikleriyle kıyaslı bir mücadele içindeydiler. Bedir, Uhud, Hendek savaşlarını atlatmışlardı. Şehitler vermişler, nice gazileri olmuştu. Hicretin altıncı yılıydı. Bir sevinç iklimine giriliyordu. Peygamber Efendimiz, Umreye gidileceğini buştuluyor, müjdeliyordu. Kabe'yi göreceklerdi, Umre yapacaklardı. Bu büyük bir nimetti, büyük bir müjdeydi. Peygamber Efendimiz, şerefli arkadaşlarına, sadece Yolcu silahlarını almalarını söylüyordu Gidiş Mekke'ye olacaktı Yolculuk Mekke'yeydi Bunun bir anlamı düşman üzerine yürümekti Bir anlamı da yeryüzünün kalbine gitmekti Risk vardı, tehlike vardı Aynı zamanda sevinç vardı, heyecan vardı, huzur vardı Zaman haram aylar zamanıydı Böyle bir zamanda silahlar çekilmezdi Silahların sustuğu bir zamandı. Kabe Kureyş'e ait değildi. Kabe, Hazreti İbrahim'in çizgisiydi. Çağlardan çağlara gelen bir aşkın, bir sevdanın simgesiydi. İşaret taşıydı. Mekke müşrikleri böyle bir zamanda silah kullanırsa, savaşa yol açarlarsa, kendi itibarlarını kaybederlerdi. Hicaz sakinleri, Kureyşlileri, bir diğer olarak görmezlerdi artık. Değerlerini yitirirlerdi. Kureyşliler bu coğrafyanın liderleriydiler. Ama Umre'ye gelenlere silah çekecek olurlarsa liderliklerini kaybedebilirlerdi. Mekke müşrikleri için durum tam bir çıkmazdı. Umre için gelen müminlere saldırsalar büyük bir kayba uğrayacaklardı. Müslümanlara Umre imkanı verseler o coğrafyada Müslümanların ciddi bir güç kuvvet oldukları imajı verilecekti. Mekke müşrikleri böylesi bir çıkmazın içindeydiler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam çevre kabilelere de umre için çağrı yapıyordu. Onlar da olursa daha büyük bir güç olacaklardı. Bu durum Mekke Kureyşlilerini korkutabilirdi, engel olmaya cesaret edemeyebilirlerdi. Çevre kabileler bu çareye cevap vermiyorlardı. Bu çağrıya katılamıyorlardı. Her ihtimali göz önünde bulundurmak istiyorlardı. Zayıf bir ihtimal dahi olsa, müşrik Mekke'lilerle Müslümanların savaşma ihtimali vardı. Bu bir tehlikeydi, bir riskti. Kabileler bundan uzak durmayı tercih ediyorlardı. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarıyla Yeryüzünün kalbine yolculuğu başlatıyordu. Namaz imamlığı için Abdullah bin Ümmü Mektumu idari işler için de Nüfeyle bin Abdullah'ı ve Gülsüm bin Huneyse'yi vekil olarak tayin ediyordu. Onlar Medine'nin idaresinin vekiller oluyordu. kervan yola çıkıyordu gönülleri nurlu kalpleri deryalar misali hayatlarında nurdan yansımalarla bu nurlu kervan yola çıkıyordu kalplerin gıdası rahman Rahim'in nuruydu Peygamber Efendimiz bunun zirve boyutlarında farkındaydı bu nedenle muhtaç olduğu nur için Rabbi Rahim'ine dualar eder niyazlar ederdi bir dua söyleydi. Allah'ım kalbimi nur eyle Gözlerimi, yüzümü nur eyle Sağımı, solumu, önümü, arkamı nur eyle Altımı, üstümü nur eyle Dualar, dualar ediyordu Nur kervanının önünde Allah'ın sevgili Rasulü vardı Kervanda Ümmü Seleme annemizle beraber Dört sahibi kadın da vardı İki yüz kişinin atı Diğerleri ise develeriyle ve yaya olarak yolculuk yapıyorlardı. Peygamber Efendimiz her konuda en yüksek duyarlılığa sahipti. Tedbiri hiçbir zaman elden bırakmıyordu. Evet, haram aylardı. Silahlar konuşturulamazdı. Ama arada derin bir düşmanlık vardı. İhtiyatı tedbiri elden bırakmamak gerekiyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, bir öncü kuvvet çıkartıyordu Yirmi kişiden oluşan Bir öncü keşif kulu çıkartıyordu Müminler Kabe yollarında Tam bir sevinç iklimindeler Kalpleri dalga dalga Gözleri ışıl ışıldı Hayatlarının en heyecanlı zamanlarından Bir zaman dilimindeydiler Bin bir yolculuk yapılırdı Bin bir yollara çıkılırdı Hayatlar belki de yollarda yaşanırdı, yollarda tüketilirdi. Ya da hayat bir yolculuk gibiydi. Ama şimdi bir yolculuk vardı. Hiçbir yolculuğa benzemezdi. İnsan silay ı rahim yapsa, annesine, babasına, akrabalarına giderdi, gitmiş olurdu. İnsan sevdiği dostlarına gitseydi, onları ziyaret etmiş olurdu, onlarla hemhal olurdu. İnsan Medine yollarına düşseydi peygamberler sultanına giderdi. İki cihan sevgilisine vuslat ederdi. Medine'de onun misafiri olurdu. Peygamber iklimini belli boyutlarda terennüm ederdi. İnsan Mekke yollarına düşerse rahman Rahim'e giderdi. rahman Rahim'in misafiri olurdu. Koca yunus sanki bir yanar dağ gibi yanıyordu ve öyle inliyordu. Bir mübarek sefer olsa da gitsek. Kabe yollarında kumlara batsak. Hakk nasip eylese, Bir kez düşte seyretsek. Ya Muhammed. Canımız arzular seni. Arafat dağdır bizim dağımız. Onda kabul olur bizim duamız. Medine'de yatar peygamberimiz. Ya Muhammed, canımız arzular seni. Yoldaş olalım ikimiz, gel dosta gidelim gönül. Haldaş olalım ikimiz, gel dosta gidelim gönül. Bu dünyadan geçelim, ol dost iline uçalım. Arzu hevadan geçelim, Gel dosta gidelim gönül. Ölüm haberi gelmeden, Ecel yakamız almadan, Azrail hamle kılmadan, Gel dosta gidelim gönül. Gerçek aşkı bulalım, Hakkın haberin alalım, Aşık Yunus der ölelim, Gel Dosta Gidelim Gönül Şair Nisimi ise Bir Başka Şakıyor Gül Olanın Aslı Güldür Peygamberin Nesli Güldür Kurusu Gül Yaşı Güldür Toprağı Gül Taşı Güldür Asmasında Gül Dalları Kovanında Gül Balları Ağacında Gül Dalları Servi Çınar Güldür Gül Gül'den terazi yaparlar. Gül ile gülü tartarlar. Gül alırlar, gül satarlar. Çarşı pazar güldür gül. Gel ha gel ha gül nesimi. Geldi yine gül mevsimi. Bu feryat bülbül sesimi. Sesif feryadı güldür gül. Kutlu kervan Mekke yollarında. Kim bilir Uhud dağı Peygamber Medine'den ayrıldı diye nasıl bir hüzün içindedir. Ayrılık denen acılar onu nasıl da kuşatır. Ama dünyanın kaderi böyle. Bu dünyada ağlayanlar ve gülenler vardı. Sevinenler ve üzülenler vardı. Ölenler ve doğanlar vardı. Yolunu bulanlar ve kaybedenler vardı. Sevgilisine ulaşanlarla sevgilisinden uzak düşenler vardı. Bu dünya böyleydi. İnişler ve çıkışlar vardı. Ovalar ve dağlar vardı. Çöller ve deryalar vardı. Yemyeşil vadiler ve kupkuru sahrağlar vardı. Müminler kervan kervan Mekke yollarındaydı. Sevgiliye yol olan yollarda bayram vardı. Geçtiği yolların çevresinde varlıklarda sevinç vardı, heyecan vardı. Kim bilir her varlık birbirine o geliyor, o geliyor diye hal diliyle dillenmeleri vardı, yollarına kurban olanlar vardı. Müminler Kabe yollarındaydı. Kutlu kervan Mekke yollarına düşmüştü. Epeyce yol almışlardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bir konaklama yerinde Mola istirahat buyurmuşlardı Konaklama yerinde Kurbanlık develerini istiyordu Şerefli arkadaşları Peygamber Efendimizin Kurbanlık develerini getiriyorlardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Develerine kurban Nişaneleri yapıyordu Sahabe-i kiramın da Kurbanlık develerine Aynı şey yapmalarını istiyordu bu bir mesajdı. Mekke'ye gelişin gayesi umreydi. Bunun tam anlaşılmasını istiyordu. Başka hiçbir niyetlerin olmadığını vurgulamak istiyordu. Peygamber Efendimiz çevre kabilelerinde bu kervana katılmalarını istemişti. Onlara çağrıda bulunmuştu. Ama onlar işin içinde büyük bir risk olduğunu düşünüyorlardı. Bu nedenle çağrıya olumsuz cevap veriyorlardı. Onların bu tavrı ayetlere konuluyordu. Fetih Suresinin 11. ve 12. ayetlerinde Bedevilerden geri kalmış olanlar sana diyecekler ki mallarımız ve ailelerimiz bizi alıkoydu. Allah'tan bizim bağışlanmamızı dile. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki Allah size bir zarar gelmesini dilerse veya bir fayda elde etmenizi isterse ona karşı kimin bir şeye gücü yetebilir? Kaldı ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Aslında siz peygamberin ve müminlerin ailelerine bir daha dönmeyeceğini sanmıştınız. Bu sizin gönlünüze güzel göründü de kötü zanda bulundunuz ve helakı hak etmiş bir topluluk oldunuz buyuruluyor. Kalpler kendi yörüngesinde olsun diye gayret edecekti, çaba gösterecekti. Kendi yörüngesinden uzaklaştığında en azından derin pişmanlıklar duyacaktı, acılar çekecekti, hüzne gömülecekti. Kulun en yüksek hassasiyeti Rabbi Rahim'ine olacaktı. Onun belirlediği esaslar istikametinde yaşamak için büyük bir gayret içinde olacaktı. Bu yolda riskler, Tehlikeler olacaktı. O riskleri ta baştan kabullenmek gerekecekti. Ondan gelip ona gidiliyordu. Ondan uzaklara düşmemek vardı. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden.